Sultan Abdülmecid'in mozaik tuğrası dışına tek sana giriş kapısının sağındaki duvarda Sultan Abdülmecid'in tuğrası sergilenmektedir. Tura 1847 ile 1849 arasında yıllarında Fossati kardeşlerin Ayasofya'da yaptığı onarımlar sırasında Ayasofya'nın dökülmüş olan altın yaldızlı orijinal mozaikten ellerinden İtalyanusta Ninonye yaptırılmıştır. Fossati tarafından Sultan Abdülmecid'e hediye edilen tura Yuvarlak formlu, altın yaldızlı mozaik tanelerinden, tesira, meydana gelen zemin üzerine, yeşil renkli mozaiklerle işlenmiştir. Mozaik Tura'nın dış bordürü lacivert renkli tek sıra mozaik taneleriyle süslüdür. Mozaik Tura, tasarım açısından Osmanlı dönemini, kullanılan malzeme açısından ise Doğu Roma dönemini yansıtması bakımından oldukça önemlidir.